Bütün mevcudat min Allah ile Yani Allah'tan gelmiştir, Allah'a gider Ve gene bu, bu alemde Allah ile kaindir. Hak olmasa, kainat olmaz. Bütün mev mevcudatını hani gördüğümüz mahlukat min Allah ile Yani Allah'tan gelmiştir, Allah akıtmıştır ve gene Allah harbi ödecektir. Nefis tezkiye olunca, kalp olunca elbet ki bir takım halet insana zula gelecektir. Çünkü Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretleri Musa Peygamber Cenab-ı Hakı görmek istediği vakitte ya Musa sen beni göremezsin. Ben daha tecelli edeceğim. Daha eğer beni görmeye kadir ise sen beni görebilirsin. Buyurmuşlardı ve tecelli yetilen daha tanem oldu. Daha kaldıramıyor tecelli ilahi. Fakat insan oldu daha da çok kavidir. Zira insan arı bir cubramdır. Kalp tasfiye, nefis tezkiye olunca, kalp tasfiye olunca hatta Teala'nın tecelliyatı olur. Zaten Cenab-ı Hak bize bizden yakındır. Yine sure-i kalpte Ben size sizden yakınım diyor. Öyle olunca tezkiye-i nefis, tasfiye-i bile kul ne yapar? Hak'a kurvet meydanır. Hatta hadis-i kutsiye vardır ki Kulun bana nevaat öyle yaklaşır ki söylediği söz ben, gördüğü gözden olurum diyor Cenab-ı Hak. Öyle çok tecelliyat ilahi oluyor demek ki bu şekilde. İnsan da bunu kaldırabiliyor. Hakla kaimdir insan. Fakat haktan geldiğini bilince esasen rücu ettiği vakitte kendi yok olur. İşte az evvel yukarıda beyan ettiğim gibi Hak'ta ala ve tekaddes Hazretleri kullarına nevafil öyle tekarruf eder ki söylediği söz, Allah'ın sözü. Gördüğünüz Allah'a gözü olunca ne oluyor? Çünkü insan yok oluyor ki hak buradan zahir oluyor.